Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da sizlerle birlikteyiz Paslaşmalarda Nereden başlasam sözü Açıkçası e, bilemiyorum e, Yani Yani Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türkiye'de e, bir günümüz bir öncekisinden çok daha hareketli, çok daha karmaşık geçiyor. E, i̇nanılmaz olaylar e, yaşıyor, e, olaylarla karşılaşıyoruz. Demek bile yetersiz kalıyor. Çünkü her gün e, bir önceki günden daha fazla şaşırıyoruz. Özellikle e, kastettiğim e, spor Futbolda yaşanan şike soruşturması süreci. Ortada henüz e, yargının verdiği bir karar olmadığı halde bütün bu sürecin aktörleri sanki bir karar verilmiş gibi davranıyor. Bir yandan da herkes masumiyet karenesinden söz ediyor. Ama aynı kişiler dediğim gibi bir karar verilmiş gibi bir yargılama olmuş bitmiş birileri suçlu bulunmuş gibi de davranıyor mağdurlar kendilerini mağdur olarak görenler bile verdikleri terkilerle hukukun çiğnenmesine katkı sağlıyorlar Şike soruşturması 3 Temmuz'da başladı çıkmaza gireceğini, işin bir şekilde çıkmaz sokaklara sürülüp sürecin uzatılacağını ben şahsen tahmin ediyordum. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu davadaki tavrı nedeniyle daha önce yazdığım bir yazda da belirtmiştim. Yani bu iş sulandırılacak ve karar hep uzatılacak. E, dikkat edin karar diyorum. Yani olumlu ya da olumsuz bir şey demiyorum. Yani şu anda şike soruşturmasından ötürü içeride yatanların suçlu olduklarını söylemiyorum. Suçsuz olduklarını söylemiyorum. Ama sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun işin sportif yönünden bir karar vermesi gerektiğini söyleyip durdum kendi adıma. E, karar vermemesinin karardan kaçmasının bir şeylerin olduğu inancını doğurduğunda belirttim. Çünkü e, Türkiye'de futbolun aktörleri normalde e, bir şeyler varsa bile bunlara gereken cezayı vermeden, işte Türk futbolunun marka değeri, Türk futbolunun geleceği, takımların mali durumu gibi gerekçelerle Zaten üstünü örtmeye çalışacaklarını biliyoruz. O halde soruşturmayı yürüten savcıyla yaptıkları görüşmeler, deliller, şunlar bunlar gördükten sonra eğer bir şey olmadığına inansalardı hemen karar verirlerdi. Yani derlerdi ki yok hiçbir şey yok tertemiz futbolumuz der yollarına yürü devam ederlerdi ama karar veremiyorlarsa demek ki bir şeyler var. O halde bir şeyler var, bir karar vermemiz gerekiyor ama bu kararı verirsek e, bizim ölüm fermanımız olur bu. Ne yapalım? Ya işte bin dereden su getirelim. Uzatalım süreci, uzatabildiğimiz kadar. Diğer yandan elin oğlu o yafa bin dereden su getirmeden hemen kendi kararlarını aldı. Öyle kararlarını alırken de öyle yol ve yöntemler kullandı ki ileride doğabilecek hukuki sıkıntılardan da kendini kurtardı, sağlama aldı. Yani Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men ederken bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun arzusuyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Trabzonsporası kendi isteğiyle aldığını Açıkladı. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Ee, içeride insanlar tutuklu. 31 kişi. Yaklaşık işte 3 Temmuz Ağustos, Eylül, Ekim Kasım, Aralık. Yaklaşık 5 aydır tutuklu insanlar. Ee, verilen daha doğrusu Henüz suçlu olup olmadıklarını bilmiyoruz. Daha mahkemenin karşısına çıkmadılar. Ama diğer yandan şiddet yasasının değiştirilmek istenmesi bu insanları peşine suçlu görmemize de neden oldu. Yani yasayı niye değiştiriyorsunuz? Cezalar çok ağır. O halde cezalar çok ağır ve neden ağır? Çünkü bir maçta şike yaptıysanız ayrı. ikinci maçta yaptıysanız ayrı. Üçüncü maçta yaptıysanız ayrı. Yani her yaptığınız şike için size ceza veriliyor. Ayrı ayrı. Evet bu itiraz edilebilir bir şey. Bu kabul edilebilir bir durum olmaktan çıkıyor. Çünkü neticede bir maç, iki maç, üç maç Taşiki yapmak bir şey için yapılıyor sadece yani ya şampiyon olmak için ya da e, kümede kalmak için ha bunu ayrıştırabilirsiniz yani e, bir de şöyle şikelerden söz edilebilir işte şu maçtan ayrı para kazanıyor o maçtan ayrı para kazanıyor yani bayış şikesi ayrı şampiyonluk veya kümede kalmak için yapılan şike ayrı. Şikenin de tanımlanması gerekiyordu aslında yasada. Çeşitli şikeler var. Eğer bir takım şampiyon olmak için şike yapıyorsa bunun için 1-3-5 maç almış olması fark etmiyor. Yani bir maç alarak şampiyon olamayacaksa ikinci maçı almak zorunda kalıyor. Kendini böyle hissedebilir ve ikinci, üçüncü maçı da bağlamak ister. Haliyle ben e, bu şike tanımında farklı farklı yapılıp e, bayış şikelerini ayrı ligde kalmak ya da ligden e, düşmek, düşmemek için yapılan şikeleri ayrı, bir takım dereceler elde etmek için yapılan şikelerini de ayrı değerlendirilip ona göre e, cezalandırması gerektiğini düşünüyorum. Bayış şirkelerine birden fazla ceza verilebilir ama bir amaca ulaşmak için sportif bir amaca ulaşmak için bir 3-5 maçta yapmak, yapmaktan dolayı ayrı ayrı suçlar verilmesi hakikaten işte e, böyle 150 yıllık cezalar falan ortaya çıkartıyor ki bu da yani makul bir e, ceza olmuyor. insanlar haliyle kabullemekte zorluk çekiyorlar. Ee, ama onun dışında 5 ile 12 yıl arası bu tartışılabilir. Yani çok mu değil mi bilemem. E, 25 milyon taraftarınız var diyorsanız eğer şike yapmaya yelteniyorsanız ve bu da hukuken kanıtlanıyorsa verilen 5 ya da 12 yıl arasında bir ceza çok mudur? Bu tartışılır. Bu tartışma açık. Çünkü Milyonlarca insanın duyguları oynamış oluyorsunuz. Bu az bir şey değil. Karşı taraftan da bir sürü insanın duygusuyla oynuyorsunuz. Bu az bir şey değil. Ve kulüplerin artık bir endüstrinin parçası olduğu düşünülse bu sayede sağlanan milyonlarca euroluk kazançlar söz konusu olduğuna göre bu da önemli. Bakın Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin bedeli Olumlu anlamda yani kazancı 25 milyon euro. Sabit. Başarılı olursanız daha da artıyor. Halp böyle olunca artık futbol kulüpleri amatör kulüpler değil. Endüstriyel birer şirkete dönüştüler. Bunun mali boyutu var. Bunun işte dediğim gibi taraftarın duygusal çöküntü yaşaması ya da tam tersi durumların sebep olduğu için artık futbolla ilgili işlenen suçlar da diğer dolandırıcılık gibi, hırsızlık gibi, gasp gibi suçlarla pekala eşdeğer tutulup 5 ile 12 yıl arası bir ceza öngörülebilir. Bunlar tartışmaya açık şeyler. Tabi biz hukukçu değiliz. Ama işte... Ee, henüz davası görülmeyen bir e, soruşturma da tutuklanan kişiler içerideyken daha onlar hakkında bir yargı verilmemişken yasa değişikliğine gitmek de insanları ikiye bölüyor. Şimdi bu ikiye bölen üçe bölen yasayı konuşalım ama bir ara verelim daha sonra. Güneşlik Dünyada Bulur en Zorunu Herkes seçer Kendi yolumu. Bilmez ki Mutsuzluk mu sonu Şu günlük Güneşlik Dünyada Bulur en Zorunu Benim yolumsa Sana doğru dolandı durdu Çıkmaz bir sokakmış meye Dönülmez oldu İki yukuşlar Uçurumlar Anlaşmazlıklar fızu kurmuş önümde Kurtar desem de Sen vazgeçsen de Dönüp gitsen de Sevgim mahkum elinde Bize güçlükler hayırsa da hala yönünde ben severim aşkın zorunu kimi gider kolayına benim yolumsa sana doğru dolandı durdu çıkmaz bir sokakmış meğer ölmez oldu dik yokuşlar uçurumlar anlaşmazlıklar pusukurmuş önümde kurtar desem de San mosket sünde düne sevgi. Ben Kenan Başaran, radyo avandasınız. Paslaşmalar 2. bölümüne devam ediyor. Sporda şiddetin önlenmesine dair yasa çıkartılırken aklı selimi olanlar itirazlarını yaptılar. Bakın dediler bu yasa çok ağır. Yani kaş yapalım derken göz çıkartıyorsunuz dedik. Ama Yunus Egemenoğlu, federasyonun hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, can siparihane bir şekilde bu yasayı savundu. Çünkü yasa öncelikle taraftarı dizginlemek üzere algılandığı için e, dikkatler o yöne, o yöne çekildi. Taraftar artık e, olay çıkartamayacak. Çıkartırsa ağır cezalarla karşılaşacak. E, basın çok e, aklına geleni yazıp çizemeyecek. Yazıp çizerse ceza alacak. Kötü e, Kulüp yöneticileri şike yaparsa, şike teşebbüs ederse, teşvik verim verirse ağır cezaları alacak. Ama işte bu son söylediğim gözlerden kaçırıldı. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Hiç kimse bunun üzerine çok fazla konuşmadı. Çünkü kimsenin aklına gelmedi böyle bir durumun olabileceği. Kulüplerin bile aklına gelmediği için yasayı bile okumadılar. Haliyle... Ee, Yasada öngörülen cezaların e, ağır olduğu işte bu süreçte ortaya çıktı. Birden fazla maçta şike yaptığınız ortaya çıkartıldıysa e, böyle katlanarak ceza aldınız ve bunun da vicdanen kabul edilemeyecek bir ölçü yarattı şimdi ortaya çıktı. E, dün bu yasanın çıkması için meclise koşturanlar ona buna baskı yapanlar ee, şike soruşturmasından sonra ters yönde hareket ettiler. Bu sefer biz ettik. siz etmeyin. Bizim çıkarttığımız yasayı değiştirin. E şimdi bu yasa değişikliği de Türkiye Futbol Federasyonunun e, eski başkanı Levent Bıçakçı yönetiminde bir komisyon kuruldu. Kulüpler adına bir yasa taslağı hazırladı. O yasa taslağı geçseydi, yani şu anda. Cumhurbaşkanı veto ettiğine rahmet okutuyordu yani. Hani Cumhurbaşkanı'nın şu veto ettiği bunun Levent Bıçakçı'nın hazırladığı taslan yanına müthiş bir şey. Levent Bıçakçı hiç hapis cezası öngörmüyordu. Her en ağır bir, üç, bir ila üç ay arasında ceza öngörülü O da zaten paraya çevriliyor ve hemen hemen neredeyse şike ile ilgili suçlarda kişilere madalya takmayı öneriyordu neredeyse. Hani o komisyondan geçmedi, düzeltildi vesaire. Ee, bu şiddet yasası değişikliği meclise geldi. Valla kimse gelene kadar o süreçte çok fazla itiraz da olmadı enteresan. Ne zamanki meclisten geçti ondan sonra bir takım itirazlar yükseldi. Özellikle de gazeteci, eski gazeteci Halen gazetecidir de e, gazeteci, milletvekili Şam, Şamil Tayyar. E, güzel yani tepki vermesi, en azından sürece tepki vermesi e, anlaşılı bir şey ama e, burada galiba biraz örtüyü kaldırmak lazım. Yani burada bir e, kamplaşma olduğunu söylemek lazım. Biri tarafta işte ee, Savcı Berk etrafında öbeklenen bir kesim. Bir tarafta da, e, e, kulüplerden yana öbeklenen bir kesim var. Yani birisi bir grup Savcı Berk'in yürüttüğü soruşturmaya inanıyor ve bunun sonuna kadar gidilmesini istiyor. Bir kesimde Savcı Berk'ten bu soruşturmanı çıkartılıp asli cezada devam edilmesini sağlamak ve cezalar çıkarsa da böyle işte bir üç yıl arası o da e, en fazla cezalarla bu işin bitirmesini istiyorlar. Tabi e, dediğimiz gibi yani e, AK Parti bu yasa değişikliği konusunda tuhaf bir e, çizgi izledi. Yani bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, AK Parti, AKP, ha iyi yasayı çıkartırken diğer partilerinde üzerine mutabakatı olmasını gözetledi. Hiçbirinde. Ee, ama nedense bu şiddet yasası değişikliğini ee, AK Parti böyle savunmuyor. Ama ne yapalım işte diğer partiler de e, değişikliği istiyorlar biz de. Ancak onlar da isterse biz de altına imza atarız. Yani Sormak lazım. E iktidar yani bugüne kadar senin doğru bulmadığın hangi yasa meclisten geçti? Yani bu şiddet yasası değişik bir sürecinde AKP'nin izlediği yol enteresan. İktidarın izlediği yol enteresan. Ee, daha önce muhalefete rağmen muhalefetin itirazına rağmen istediği yasayı geçirebilen hükümet nedense şiddet yasasını ben bu meclisten ama diğerleri de destek verirse. Yani sanki içine sinmeyen bir şey var. itirazlarla karşılaşacağını biliyor ama e, işte bütün partilere anlaştı. Ne yapalım? Biz de hayır diyemedik. Diyerekten olası tepkileri de istoplamaya çalışıyor futbol tabirle Ancak son dakikada e, BDP bu değişiklik e, mutabakatından imzasını çekti. Yani tamam düzeltilsin istiyordu BDP'de ama bu kadar da abartılı bir şekilde, bir neredeyse cezasız bırakacak şekilde de bir şiddet yasasını kabul etmedi. Dolayısıyla MHP, e, CHP ve AKP'nin imzasıyla meclisten onayla mutabakatlı anlaşması geçti. Şimdi Geçtikten sonra dedim ki belli bir kesim Cumhurbaşkanı'nı bu yasanın değiştirmesi için bu yasanın veto edilmesi konusunda kampanya başlattı adeta. Cumhurbaşkanı da daha düne kadar 6 ay önce savunduğunuz yasayı ne oluyor da değiştiriyorsunuz? Değiştiriyorsunuz da yani, bu kadar da kuşa çevrilmez ki babında yasayı veto etti. Meclise geri gönderdi. Şimdi burada şöyle bir şey daha var. Meclisten yükselen seslerde şu var. AKP, MHP, CHP. Efendim e, meclisin iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. O zaman bu cumhurbaşkanlığı makamı nedir yani? Yani, yani? Nedir bu yani? Cumhurbaşkanı gelen her yasayı onayladığında da kızıyorsunuz. Özellikle muhalefet diyor ki orası bir Noter mi? Onaylamayınca bu sefer meclisin iradesinden üstün bir irade yoktur. Biz e, efendime söyleyeyim, e, aynen hiçbir değişiklik yapmadan bunu göndereceğiz. Yani bu bir parlamenter sistemse, e, bu sisteme cumhurbaşkanı da bir denetleyici bir daha doğrusu denge mekanizmasıysa bir kere bunu kabul edelim. Ya etmiyorsak o zaman çünkü Cumhurbaşkanı'nın neticede artık yeni sistemde halkın oylarıyla seçiliyor. O da halkın iradesini temsil ediyor. Ya bu sistemi değiştireceksiniz baştan buradan başlayalım o zaman ya da Cumhurbaşkanı'nın da veto ettiği bir yasayı en azından üzerine müzakere edilir bulacaksınız. Cumhurbaşkanı'nın İtiraz noktalarına bir açıklama getireceksiniz. Hayır. Açıklama yok. Herkes böyle kabadayların tartışması gibi benim dedim olacak. Şeklinde bir durum cevabı. Şimdi yasa komisyonda 8 Aralık'ta görüşülecek. Perşembe günü saat 18'de. E, muhtemelen 3 e, parti de diyecek ki biz irademizi ortaya koyduk. İmzalarımızın arkasındayız. Meclise gelecek. meclise çoğunluk oyla kabul edecek. Cumhurbaşkanı bir kez daha girecek. Cumhurbaşkanı bu sefer onaylamak zorunda ama e, aynı zamanda da Anayasa Mahkemesi'ne başvurup e, referanduma götürme hakkı da var. E, iptal edilmesini isteme hakkı da var. Bunun dışında başka partiler de dava açabilir. Yani Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir daha doğrusu. Belki BTP bunu düşünür. Yaşayıp göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Ee, tabi de şu tarafı var işin. Ee, bu iddianame kabul edilecek mi edilmeyecek mi göreceğiz. İşte taslak e, yayınlandı gördük. Aziz Yıldırım çete ve örgüt üyeliğinden de yargılanacak. Onun dışında e, 18 daha da 8 kulübün adı geçiyor. Onun içinde de Beşiktaş, Trabzon'da var. Bunların e, Avrupa'daki durumu ne olacak? Birçok soru var. Bunu da son bölümde konuşalım. Çözdüm Her şey çok basit Denize doğru 3-5 dakika yeter derdimi anlatmaya Zaten çoğu şey değmez çok konuşmaya Denize doğru Denize doğru Düşlerimde bile kaçtım Denize doğru Aslında kaçmak değil Sevgiye koşmak Sessizdiler ama çoktular Biraz deli, biraz çocuktular Denize doğru Denize doğru Kolunu kaptıranlara Çare bulunmaz Yaşam bizden hızlı Beklesen olmaz Kararımı çoktan verdim Denize doğru Duşlar mişler ne demişler bu burada bulamamışlar denize doğru denize doğru gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını kimsenin umurunda değil suratlar soğuk Ardımda çok şey bırakmadım Kalanları da almadım Denize doğru Denize doğru Adını düşürenlere Üzülsen değmez Sesini kaybedenlerin Bir şarkısı olmaz Kararımı Çoktan verdim Denize doğru Denize doğru Denize doğru Ben Kenan Başaran Paslaşmalar'ın son bölümündeyiz. Evet, şimdi iddianame verildi. Mahkemeye verildi. Mahkeme kabul edip etmeyeceğini açıklayacak. Kabul ederse davanın görülmesine başlanacak. Ama bu arada Cumhurbaşkanlığı aynı şekilde giderse yasa yasa yürürlüğe girerse yasa değişikliği daha doğrusu sonra herhalde dava ilk görülecek davada görev sizi karar verecek ve yeni mahkemeye gidecek. Orada işte otomatikman Muhtemelen içerideki tutukların hepsi serbest kalacak falan ve mekan göreceğiz e, şu anki durum itibariyle tuhaf olan şu şimdi Göksel Gümüş da e, hak göz Göksel gümüş dağında şike yaptı iddia ediliyor iddianamede bu e, Göksel Gümüş da şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili. Beşiktaş'ın yöneticilerin tutuklanmasına sebep olan olayın yani daha doğrusu olayların bir tarafında ama suçlu ama suçsuz olan bir kimse. Büyükşehir Belediye'nin başkanıydı Beşiktaş'la Türkiye Kupası finali oynadıkları zaman. Yani eğer Beşiktaş futbolcularına bir takım şirket sene bulunmuşsa bundan e, haberi olduğu iddia ediliyor şu anda Göksel Gümüştağ'ın. Dolayısıyla Göksel Gümüştağ'ın çok daha önce sorgulanıp çok daha önce ifadesine başvurması gerekmiyor muydu? E, çok yakın zamanda gözaltına alındı. Onun da gözaltı mı değil mi olduğu belli Olmadı. Benim ifadem alındı dedi Göksel Gümüştah. Vesaire her neyse. E sonra e, bırakıldı. Şimdi iddianamede şike yapmakla suçlanıyor. Şimdi Göksel Gümüştah bırakılıyorsa gözaltından alıp ifadesinden alınıyor ve bırakılıyorsa ama aynı zamanda şike yapmakla suçlanıyorsa e, Tayfur Havuççu niye bırakılmıyor? Serdal Adalı niye bırakılmıyor? Bunlar tuhaf şeyler. Yani bunlar açıklamakta zorlandığımız durumlar. Ee, içerideki insanlar niye tutuklu? Bir, kaçma ihtimali var. İki, delilleri karartma ihtimali var. Bu yüzden tutukluluklarına sürekli yapılan itirazlar reddedildi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ben karar vereceğim ama elinde belge yok diye savcılıktan 30 klasör almadı mı? Aldı. Bir kozmik oda oluşturuldu güya. Orada belgeler saklandı etik kurulu gördü falan. E peki e, şike yapmakla suçlanan Göksel Gümüştağ ta federasyonun içine kadar giren bu kozmik odada saklandığı söylenen belgelere ulaşma ihtimali var mı yok mu? Bütün güvenlik işte sadece federasyon başkanı gördüğü denilmesine rağmen en azından böyle bir kuşku oluşmaz mı? Siz içerideki tutukluların delilleri karartabileceğini düşünüyorsunuz da yani böyle bir süreçte Şik yaptı, makla suçlanan Göksel Gümüş da ayağına kadar gelen belgeleri görüp en azından ona göre bir savunma yani göz altında almırsam şunla suçlanacağım, ben de şunları söylerim diye en azından bir hazırlık yapmasına fırsat sağlamıyor mu? Ha tabii ki görmemiş olabilir ama en azından bu delilleri karartma şüphesi. Kuluşacaksa şu geldiğimiz noktada en çok Göksel Gümüştağ için oluşmaz mı diye sormak icap ediyor. Bunun dışında futbolculara yani şike soruşturmasında adı geçen bazı futbolcular var ve bunlar tutuksuz yargılanıyor. Daha doğrusu yargılamıyor. Yani göz altına alındılar, ifadeler alındı, serbest bırakıldılar. Şimdi iddianamede şike yapmakla suçlanıyorlar. E, bu süreçte e, maçlarda oynayamayacaklar. Emanuel Emenike e, gözaltına alındı. Bırakıldı. Adam Türkiye'den çekip gitti. Şimdi o da soruşturma kapsamında suçlanıyor. Yani e, hakikaten e, anlamakta zorluk çekiyorum. E, belki haftaya daha. Anlaşılır şeyler söyleyebilirim. Ee, şimdi dışarıda yani tutuksuz, tutuklu olmayan sadece iddianamede bir suçla suç işlemekle itham edilen kişiler günlük hayatlarını devam edemiyorlar. Şimdi Bugün Türkiye'de binlerce insan vardır bir şekilde bir davadan dolayı yargılanan. Ama öte yandan hayatlarında çalışmalarını sürdürü ekmek davası var çünkü. Ekmeğini kazanmaya devam eder yaptığı iş neyse. Gazeteci olup yargılananlar var. Doktor olup yargılananlar var. Hukukçu olup yargılananlar var. Mimar olup yargılananlar var. Ama bu yargılandıkları süre dahilinde işlerini, işlerinden alıkonulmuyor. Şimdi nasıl, nasıl olacak şimdi? Bazı futbolcular bu dava 10 yıl süresinde olacak. 10 yıl önce işini yapamayacak. Nasıl geçinecek? Şimdi hakkında bir hüküm yok. Suçlansır dahi bu futbolcular, bu teknik adamlar, her kimse bunlar işlerini yapabilmeli. Ne zamanki haklarına kesin yargı hükmü verildi ondan sonra zaten bu işi yapamazlar. Ama şu anda bir iddianameye dayanarak bu insanların, yani bu adam eğer top oynayamayacaksa, oynatılmasına izin verilmiyorsa o zaman bu adamı da tutuklar. Nasıl oluyor yani? Hem tutuklamıyorsun hem de işini daha bir suçlamadan dolayı işini yaptırmıyorsun. Bu işte yasada düzeltilmesi gerekiyorsa bunlar da düzeltilsin. Yani bunlara da el atılsın. O kadar... Sadece e, ceza sınırını değiştirerek bu yasa değiştirilmez. Bu yasa yeniden ele alınıp cezalar yine caydırıcı olmak kaydıyla bir takım şeylerin düzeltilmesi şart. Bu şekilde e, yapılan bu değişiklik de e, bu sefer evet e, bazı kişileri kurtarmak adına yapıldı iddialarını maalesef güçlendirir. Ee, bu akşam e, derbi var. Aynı zamanda işte bu süreçten dolayı, bu şike soruşturmalarından dolayı sıkıştırmış ligde bir çarşamba derbisi de e, gördük uzun zaman sonra. Göreceğiz daha doğrusu. Öte yandan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde son maçı var. Lille oynayacak Fransa'da eğer e, kazanırsa ya da beraber kalırsa işte Moskova bir şekilde puan kaybederse Trabzonspor ikinci olarak gruptan çıkacak. Ama nereye kadar gider bilemiyoruz. E, Beşiktaş gruptan çıksa ne olur bilemiyoruz. Çünkü rakipleri bu Şike iddianamesinden ötürü UEFA'ya başvurup bu iki kulübümüz de bundan sonraki turda yer almayabilir. Fenerbahçe gibi. Diğer yandan bu akşam bu derbi oynanıyor da neye oynanıyor? Kim oynanıyor? Niçin oynanıyor? Yani futbolun içine düştüğü hal ortadayken derbi üzerine konuşmanın bir anlamı var mı yok mu? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ve Bu haftalık bu kadar diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.